Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala mella nebiye ba'de. Muhterem kardeşlerim, İmam Siri rahmetullahi aleyhin kasideyi bürdesini okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Kasidenin son bölümüne geldik. Bu bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat Allah Teala'nın izniyle talep edecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile kılıp Allah azze ve celle'den affını niyaz edecek. Affeden Allah Teala'dır. Şefaati kabul edecek olan da Allah Teala'dır. Şefaat elhamdülillah vardır. Ehli sünnet bunu ifade izah eder. Yani mevzumuz o olmadığından ona girmiyoruz ama şefaate itiraz edenler var. Onların Kur'an-ı Kerim'den cevabı hangi ayetlerdir? Onunla alakalı videolarımız da var, yazılarımız da var. Kardeşlerimiz oraya bakarlar. Elhamdülillah, ehli sünnet uleması ne dediyse mutlak ve muhakkak doğrudur. Kardeşlerim, tevessül işte o babtayız. Bu seri rahmetullahi aleyhale burada bize şunu söyleyecek. Ben Arap'ın büyük şairiydim. Sultanların meclislerinde otururdum. Şiiri inşaat ederdim, Ben dinlerlerdi. Ama şimdi anladım ki bütün onlar boşmuş. Ömrümü zayi ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmak varken niçin ben o insanlarla meşgul oldum? Neden kalemim onlar için yazdı? neden lisanım onları övdü onları etti pişmanlığını dile getirecek aslında İmam Buziri rahmetullahi aleyh kendi üzerinden bize bir çağrıda bulunuyor diyor ki ben böyle yaptım siz yapmayın ballar balını buldum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmanın ne büyük devlet olduğunu irfan olduğunu anladım İnsanlar, sultanlar, melikler vesaire. Onların etrafında olmanın, insanın kalbine nasıl bir kasavet verdiğini şimdi anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Kaybettiğim zamanlardan dolayı içimde bir nedamet var, pişmanlık var. Rabbime istiğfar ediyorum. Ömrün kıymetini anlayın, İmam Buse'li Rahmetullahi Aleyh ona işaret ediyor. Ne diyor? Önce okuyalım, sonra ömür üzerinden İmam Bûsîli rahmetullahi hâli, onun çağrısı çerçevesinde konuşmaya gayret ededim. Diyor ki, خَدَمْتُهُ بِمَد۪يحٍ أَسْتَقِيلُ بِهِ ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي الشِعْرِ وَالْخِدَمِ خَدَمْتُهُ ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettim. Büyük bir devlet, büyük bir onur ona nail oldum. O şerefe Allah'ın inayetiyle, lutfuyla ulaştım. tuhu bi medihin. Yani şimdiye kadar geçen mevzular, meseleler o neyle övülmesi gerekirse onlarla hep onu anlatmaya çalıştım. Buraya kadar dinledikleriniz bütün kelimeler, şiirler, beyitler her şey onu anlatıyor. Onu anlatmaya çalıştım ama kelimelerim, ifadelerim onu anlatmaktan, onun büyüklüğünü söze, kelama dökmekten acizdir anlayın diyor. Khadimtuhu bi medihin. İstaqilu bihi. Bu söylediklerimle Allah Teala'dan affımı talep ediyorum. Aslakilu biri znu be umrin bir ömrün günahlarına af istiyorum. Resul Aleyhisselam anlatma noktasında söylediklerim Allah Teala katında affıma vesile olsun. Znu be umrin ma da fi Şiirde sultanlara hizmette geçen o ömrün günahlarından dolayı bu şiiri vesile kılarak. Allah Teala'dan affımı niyaz ediyorum. İmam Buzir rahmetullahi aleyh alim aynı zamanda büyük bir şair. Vezir olduğu rivayet ediliyor. Ya da de, o dönemdeki sultanın katibi yazışmaları idare ediyor. Emrinde memurlar var. Vilayetlere gönderiyor. Fakat bu sultanı övecek, met edecek, başka türlü onların yanında durmak zor. Hz. Ömer gibi adam nerede bulursunuz, hangi dönemde bulursunuz radıyallahu anh, Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu Efendimiz gibi. Yani elbette adil olanları, böyle övgüden, medihten rahatsız olanları vardır. Ama umum manada genelde devlet idare edenler, yönetenler, sultanlar etraflarında umum manada hep böyle öven insanları saklarlar. İmam Buzi rahmetullahi aleyh o bapta övmüş birilerini. Ama şimdi pişman oldu, nadim oldu. Bize diyor ki siz onlardan olmayın. Öyle bir alim olmayın. Öyle bir gazeteci olmayın. Öyle bir ilim adamı olmayın. Yani nerede yanlış yapılıyorsa müdahale edin. Söyleyin, itiraz edin. Ümmet buradan zarar görür deyin. Yanlışa karşı kollarınızı açın, engel olmaya çalışın. Ömrünüzü hesabını veremeyeceğiniz şeylerle tüketmeyin diyor İmam Busir rahmetullahi aleyh. Tabii aslında burada tevazu yapıyor kardeşlerim. Kendisi öyle biri değil. Yani çocukluğundan itibaren salih, abi, zahit birisi. Ama tevazu var sanki kendini muhatap alıyor ama bize söylüyor. Bu çağın insanlarına so söylüyor. bilâd İslam'a bakın azınlıklardan adamları almışlar, Müslümanların başına, devletlerin başına yönetici olarak koymuşlar. Etraflarında da meddahlar var, yalakalar var, ortalığı cehenneme çevirmişler. Ama sürekli etraflarına birileri onları alkışlıyor. Yani Mısır'dan gidin ne tarafa gidebilirseniz hep bu markadan adamlar görürsünüz. Kardeşlerim Ömür insan için en büyük nimettir. İmandan sonra en büyük nimetlerden birisidir Ömür. Sınırlı ne kadar yaşayacaksınız Allah Teala onu tayin etti. Sen de bilmiyorsun, baban da bilmiyor, annen de bilmiyor. O da kendi ömrün ne kadar olduğunu seni büyütenler onlar da bilmiyorlar. Yani senle de bir aziyet var. Seni kucağında büyüten annen ondan da bir aziyet var. Allah Teala herkese bir ecel takdir etti. O vakit gelince insanlar dünyadan ayrılıyorlar. Ayrılmak zorunda, bir saniye kalamazlar. Fi <feydâ> ezaa ajaluhum, la ista'kirun saate, veya istakdimun. Ecel gelince bir saniye ileri, bir saniye geri alınmaz. Tam ne zaman ayrılacaksak dünyadan, o vakitte ayrılıyoruz. Innell minalaya la taduyu şu sehamuha. Ölümün okları hedef şaşmıyor kardeşlerim. Azrail aleyhisselam, melekül mevut. Senin canını, benim canımı nerede alacaksa orada alacak. Madem benim canım da alınacak bir gün, e o adamınki de alınacak, öteki de alınacak. Yani onlar da bizim gibi aciz insanlar. Bizim gibi aciz varlıkları övmek için Allah Teâlâ'nın rızasını neden reddediyoruz? Niçin Allah Teâlâ'nın rızası, rıdvanı varken Hasan'ın, Hüseyin'in bizim gibi ölümlü olan adamların rızalarıyla Onların memnuniyetleriyle meşgul oluyoruz. Yani altını bırakıp da toprağa talip olma diyor İmam-ı Ebedi olanı bırakıp da fani olana tabi olma diyor. Seni de, beni de, yaratan onu da yaratan Allah-aazze ve celle'yi bırakıp da senin gibi yaratılan ama hasbel kader senden dünyevi olarak daha önde olan adamların rızalarını alabilmek için, onlardan bir aferin alabilmek, buna nail olabilmek için imandan, İslam'dan uzaklaşma diyor İmam Buzir rahmetullahi aleyh ömür kardeşlerim o sermayenin kıymetini bil diyor Hasan Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki لَكَدْ اَدْرَقْتُ اَقْوَامًا öyle milletler, öyle büyükler, öyle kahramanlar gördüm ki Sizler nasıl altına, gümüşe, paraya karşı bir hassasiyetiniz var, tamahınız var, arzunuz var, onlar da vakit noktasında işte o kadar hassastılar. Yani bir saniyeleri onların boşa geçmesin. Onun için onlarda bir, böyle bir hassasiyet vardı. Ama şimdi bakıyorum da o hassasiyeti siz paraya, pula gösteriyorsunuz. ''Aman param'' diyorsun, ''Aman pulum'' diyorsun. ''Kardeşlerim, ömrünüz varsa para pul kazanabiliyorsunuz. Ama çok paralarınız var, şu bina dolusu altınınız var, ölüm meleği geldi. Bu kadar altını verip de on yıl Melekül ül alabilir misiniz? Dünyanın en zengin adamı, şu kadar serveti var ama fakirlerin sofrasında o adamın ekmeği yok. Fakirlerin mahallesinde o adamların aş evleri yok. Yani onlar adına orada çorbalar kaynamaz. Milyarlık servetleri var bu adamların. Peki ölüm meleği gelince, şöyle bir durum olsa, dese ki, 10 milyar veriyorum, 10 yıl ömür almak istiyorum, 10 milyar dolar. Vermek isterler mi? Allah Teala müsaade verse, elbette verirler. 10 yıl yaşamak için bir adama deseler ki, evet sen ameliyat olursan, bu ameliyatı olursan, 10 yıl daha yaşayabilirsin. Doktorlar böyle söylese. Kimin ne kadar yaşayacağını elbette allah Teala bilir. Ama böyle söylediler. Yani onlar kendi tecrübelerinden harekette böyle bir kanaat izah ettiler. Bu adamın da büyük bir parası var. 10 milyar dolar vermesi gerekiyor. 20 milyar doları olsa 10 milyar doları 10 yıl daha yaşamak için verir mi? Elbette verir. Peki 10 milyarı olsa bu adamdan 10 milyar para istiyorlar diyorlar ki işte 20 yıl daha yaşarsın 10 milyar dolar sermayesi olan adam tamamını 20 yıl daha yaşamak için böyle bir ameliyat var verir mi? Verir. O halde ömür mü daha değerli yoksa para mı kardeşlerim? Adam bütün sermayesini vermek isteyecek ama melekül mevt onu kabul etmeyecek فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir an ileriye bir an geriye alınmaz Allah Teala ne takdir ettiyse o olacak O halde bu zamanı, bu ömrü nasıl değerlendiriyoruz? Rabbim bize onu soracak kardeşlerim. İmam-ı Nebevi aleyh, 44 yaşında vefat ediyor Abi zahit bir alim Allame. İmam-ı Subki rahmetullahi aleyh diyor ki Bir gece kalktım baktım ki Eşşefiye medresesinde babam alnını yere dayamış ağlıyor gece yarısı kendine gelince sordum dedim ki baba neden bu haldesin İmam Nevevi rahmetullahi aleyh ondan önce o medresede ders okutmuş buralara basmış buralarda gecelemiş buralarda gözyaşı dökmüştü Allah Teala beni de onun yolunda varresin ahirette ona ali makamlar ihsan buyurup beni de şefaatine nail etsin diye Rabbime niyazda bulunuyorum Kardeşlerim İmam Nevevi 44 yaşında vefat ediyor, 44 yaşında. Ama geride ne kadar eser bırakıyor. Diyorlar ki talebeleri, Mescid'in iki kapısı vardı. İki kapıda da onun böyle basit ayakkabısı dururdu. Eğer bu kapıda kalabalık varsa o kapıya gider. Orada kalabalık varsa o kapıya gider. İkisinde de onun ayakkabısı dururdu orada. Neden? Orada izdiham var, tabi camiler bugün olduğu gibi değil. Vakit namazlarında da camilerin içi belki dışı lebalep dolardı, öyle cemaat olurdu, öyle alaka vardı. İmam Nebevi gibi alimler, allameler vardı. Devrinde Memlük Sultanı Şam'a geliyor, milletin arazilerini alacak. Devlette bir kriz var, herkes imzalıyor. İmam nevevi caiz değildir diye imza atmıyor. Memlük hükümdar diyor ki çıkarın bunu divandan bundan sonra bu adama maaş vermeyin diyor. Diyorlar ki o zaten maaş almazdı ki babası Neva köyünden haftada bir onun yiyeceğini incirini taze kuru getirir ununu getirir onunla hayatın devam ettirirdi. Hiç evlenmeden öyle yaşamış bir adamdı. İmam-ı Nebevi rahmetullahi aleyh Kardeşlerim ömrü nasıl kullanıyor hemen derse gidiyor ekmeği alırmış suyun içine koyar o halde yermiş eğer taze ya da kuru haliyle ağzıma koyarsam çiğnemek için çok zaman harcamam gerekir o zaman zarfında 50 ait kelime daha okurum diye ekmeği suya koyar eritir yani yumuşak hale getirir Tadı gider tabi, ekmeği suyun içine koyduğunda ne olur? Ama senin çocuğun, ya da ben, ya da ilim talebeleri, kıyamete kadar gelecek olanlar, onların bir meselesini daha çözebilmek için, İmam-ı Nebeviler, onlar zevklerinden vazgeçtiler. Öyle bir hayat yaşadılar. İzzetli, iffetli, onurlu bir hayat yaşadılar. Vakti Müslüman, nasıl değerlendirecek, alimlerimizin hayatında bununla alakalı çok güzel örnekler var kardeşlerim. Bir talebe üniversite sınavına girse ne yapıyor? Önüne saati koyuyor, bizim burada yaptığımız gibi saate bakıyor. Orada çözmesi gereken sorular var. Yani bir soru var, belki onunla üç dakika alakadar olacak ama diğer sorulara zaman yetmeyecekse o soruya da belli bir vakit ayırıyor, geçiyor diğerlerine, diğerlerine derken bütün sorulara bakacak şekilde zamanını ayarlıyor. Önne bir saat koyuyor, dakikaların hesabını yapıyor. Üniversite sınavı ne olacak? Bir fakülteye girecek, sonra memur olacak, bir yerde çalışacak, 60-70 yılda yaşayacak dünyada belki daha az ayrılacak bir dünyadan. Ama ebedi olan bir ahiret hayatı var. Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya imtihan olmak üzere gönderdi. Eğer vakitlerimizi, saniyelerimizi, saliselerimizi doğru kullanabilirsek, bunun hakkını verirsek, Karşılığında halidine fiha ebeda ebedi olan bir cennet var. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir idrak ki kardeşlerim? İnsanlar 40-50 yıl daha kalacaklar dünyada dakikaları hesaplıyorlar üniversite sınavında. Öyle hassas. Ama biz bu dünyaya vana halak tul cin nevel inse illal ya İnsanları da cinleri de ancak ve ancak bana kul olsunlar diye yarattım buyururken Mevlamız, Rabbimiz, Allah Azze ve Celle nasıl olur da biz müminler, müslümanlar bu ömür telakkisinden, ömrü, bu ömür sermayesini imana, İslam'a göre, ahiretimize uygun olacak şekilde kullanmaktan, tasarrufta bulunmaktan nasıl uzak kalırız kardeşlerim? Bu ne derin bir gaflettir. Allah Teala bu noktada bize şuur ihsan eylesin. Yani ömrümüzün bir şimdiye kadar olan vakti var. Bundan sonraki bölümü var. Ama ne kadardır bilmiyoruz. gayip o. Allah Teala biliyor. Ölüm meleği ne zaman gelecek? Ne zaman ayrılacaksınız bilmiyorsunuz. Hani hep zannediyoruz ki işte yaşlılar ölüyor ama gençler de ölüyor, çocuklar da ölüyor. Allah Teala ecel takdir etti. Vakti geldiği zaman onlar dünyadan ayrılıyor. Kardeşlerim, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor ki, Güneş batıyor, bir gün daha bitmiş oluyor. Ben şuna üzülüyorum. Ömrümden bir gün daha azaldı. ''Acaba ömrümden bir gün daha azalınca benim amelim arttı mı?'' ''Eğer artmadıysa dünyada beni onun kadar başka hiçbir şey üzmez.'' diyor. ''Kardeşlerim futbol takımı tutuyorsunuz, kaybediyor. Bakıyorum ki yüzünün rengi değişiyor delikanlının. Bu ne haldir?'' Müslüman kadınların iffeti çiğneniyor âlim İslam kan gövdeyi götürüyor. Doğu Türkistan'da mazlumlar ümmetin anneleri وَجْعَلَّنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلَّنَا مِلَّدُنْكَ نَصِيرًا Ya Rabbi katından bize yardımcı, katından bize dost gönder. Artık tahammülümüz kalmadı diyor. Arakan'da, Gazze'de, İsrail zindanlarında feryatlar var. Mısır zindanlarında feryatlar var. Ama Müslüman bir genç, onun yüzünün rengini futbol takımı tutmuş olduğu kulüp yenildiği zaman o değiştiriyor, bakıyorsun yüzü kaldırmıyor yüzünü yerinden. Ne kardeşim bu? Meşin top, futbol, bunda ideal olmaz, bunda gelecek olmaz. Sen spor yap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَلْمُؤْمِنُ الْقَو۪يُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الدَّع۪يف Güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlı, Allah Teala daha sevimli. Sen spor yap, ama nedir bu? Yani eğlence merkezleri. Bakıyorsun bir delikanlı parası yetmedi oraya giremediyse üzülüyor. Öteki arabasını ucuz sattıysa ona üzülüyor. Ama Abdullah ibni Mes'ud, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi diyor ki, beni dünyada en fazla üzen şey nedir söyleyeyim size. Bir gün daha güneş batıyor, ömrümden bir gün daha azalıyor ama amelim artmıyor. O gün Allah için farzların dışında ben bir şey yapamadım. Cenab-ı Hak ömür noktasında, o şura ermeyi bize müminlere Müslümanlara bu idraki ihsan eylesin. Peki kardeşlerim, böyle bir şura sahip olabilmek için ömür bağlamında şu huslara dikkat etmeli bir. Şimdiye kadar nasıl bir hayat yaşadın? O hayatın içerisinde yaptıkların Allah Teala'nın emirlerine talimatlarına uyuyorsa, o zaman Rabbine hamd et. Ya Rabbi, ben öyle bir çevrede neş u nema buldum ki, anam namaz kılar, babam namaz kılar, evimizde yalan konuşulmaz. Ben de onların sözüne ittiba ettim. Bir imamımız var, Arif, alim, zahit bir zat, onun sohbetlerini dinler, oradan aldıklarımı hayatıma, işime tatbik eder. Elhamdülillah gözüm harama değmedi, bu kulaklar sana isyan olan sözlerden zevk almadı, o meclislerde olmadı, oturmadı mı ya Rabbi? Aklına, iman adına, İslam adına neler yaptıysan onlar geliyor, Allah'a hamd ediyorsun ve devam ediyorsun, ölene kadar وَعْبُدُ رَبَّكِ hatta يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ölüm meleği gelene kadar artırarak ibadetlere devam ediyorsun. Yok eğer yanlışlar var, hatalar varsa şimdi tövbe ediyorsun. istifar halin var. El-İslamu yecubbu ma kablehû İslam öncesini kesip atar. Ne kadar hatalar, yanlışlar varsa tövbeyle, Allah'ın inayetiyle, kul hakkı yoksa İnşallah Rabbim temizliyor seni. Kurtuluyorsun. mazeye dair, Yanlışlar aklına gelince gözlerin doluyor, damarlar şişiyor. Ya Rabbi bana akıl vermiştin, bana idrak, bana izan verdin ama ben sana ihanet ettim. Bu çağıma kadar ihanet ettim ahlak, iffet, iman noktasında, ticaret noktasında, emirlerini çiğneyerek sana ihanet ettim, pişman oldum diyorsun. Ama ettaubatu nedametun yani nedamet var gözlerinden okuyorlar yüzünden okuyorlar yüzünün rengi değişiyor yani böyle yüzüne sarı boya sürmüyorsun da iman ahiretteki hesap Allah Teala'nın huzurunda duruş ikra kitabek hadi al bakalım kitabını amel defterini oku o soruya muhatap olma hali seni öyle değiştiriyor ki yüzün sararıyor, sanki ayakta duramıyorsun, mecalin kalmadı. Mazin hesabını yapıyorsun. İkinci olarak ömrü anlayabilmek için kardeşlerim اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre. Niye kitap yazıyorsun? Neden kürsüdesin? Niçin sohbet ediyorsun? Neden sabah 7'de mağazayı açıyorsun? Niçin o mağazada çalışıyorsun, tezyahtarsın? Bütün bunların hepsinde Allah rızası olmalı. Evine helal yoldan ekmek getirmek olmalı. Ya da kazanayım, ümmete, mazluma, mağdura, yetime, dul'a dağıtayım. Böyle bir niyet olmalı. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّادِ Ömür geçiyor. Ölüme yaklaşıyoruz. Sen sevindiriyor. Ev yapıyorsun, fabrika kuruyorsun, yeni bir site var, orada daire bitmek üzere beş ay sonuna geçeceksin, seviniyorsun. İnsan sevinir yani, Allah Teala böyle yarattı. Ama beş ay sonra ölüme daha yakın olacaksın. Belki de eve girerken tam her şeyi hazırladın, içeride bir Kur'an-ı Kerim okutacaksın, davetler geliyor, yolda bir trafik kazası, eve giremeden ayrılıyorsun dünyadan. Belki bir kalp krizi, eve giremeden ayrılıyorsun dünyadan. 50 yıl bir dairede çalışıyorsun, emekli oluyorsun, parayı alıyorsun, bir yerde bir arsan var, ev yapıyorsun, içine giremeden ölüm meleği alıyor. Belki seviniyorsun, içine girdin, 10 yıl kaldı. Her gün geçtikçe ölüme daha da yaklaşıyorsun. Allah kardeşlerim, biz bu dünyaya gitmeye geldik. E dünya darumellah darale. Dünya evi olmayanın evidir, yeri olmayanın yeridir, yurdu olmayanın yurdudur. Bizim yurdumuz ahiret. Elbette müminler Müslümanlar dünyayı imar edecekler, ihya edecekler, İslam nizamını kuracaklar adaleti sadece müslümanlara değil bütün mahlukata taşıyacaklar. Buna memurlar, buna mecburlar. Ama bilecek ki müslüman burası daru olmayanın dağrıdır. Evi yeri yurdu olmayanın yurdudur. Asıl yurdumuz ebedi olan ahiret. Kardeşlerim, İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bir adam düşünün diyor. Yani Altın var burada, burada da çömlek var, topraktan yapılmış çömlek var. Efendim altını alıyor ama bu altın fani, bir gün eriyecek, kaybolacak öyle bir altın çeşit düşünün. Burada da çömlek var ama buna ebediyen insanlık var oldukça bir şey olmayacak, kırılmayacak. Hangisi daha değerli? Yarın eriyip yok olacak altın mı, ebedi duracak çömlek mi? yani az aklı olan, ebedi onunla olacak olan o topraktan yapılan çömleği tercih eder. Peki, çömlek eriyip yok olacak altından daha değerli de ya ahiret kardeşlerim, bu dünya sıkıntı dolu, bu dünya keder dolu, bu dünya elem dolu, bu dünya ızdırap dolu, ondan, şundan, bundan, en yakınından neler duyuyorsun, yani nelerle, karşılaşıyorsun bu dünyada, kahretmeyeceksin. Beddua cümleleri kurmayacaksın. O da senin imtihanın. Allah Teala seni onunla imtihan ediyor. Ya Rabbi imtihanlar üstesinden gelebileceğimiz şeyler olsun diye ona dua dua yalvaralım, niyazda bulunalım kardeşlerim. Hep o niyet üzerinde olalım. Ömrümüzü bereketlendirebilmek için. Sınıfa gidiyorsun, muallimsin Allah rızası için. Talebe okuyorsun, şuna niyet ediyorsun. Ya Rabbi, ben öyle bir mühendis, öyle bir doktor, öyle bir alim olayım ki, insanlar benim sözümde, benim amelimde, davranışımda İslam'ın güzelliğini görsünler. İnsanlar daha rahat yaşasınlar, daha çok ibadet etsinler. Bunun için onların hayatını kolaylaştırayım. Ona niyet ediyor bir talebe. Onun için sabah erkenden kalkıyor, namazını kılıyor, okula gidiyor, mutala ediyor. allah Teala hep ecir veriyor. Ömür sermayesi sevapla doluyor, defteri dolduruyor ahirete gitmeden. Üçüncü olarak ömür sermayesinin hakkını verebilmek için kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, sadaka veriyorsunuz, Allah yoluna cihad ediyorsunuz, konuşuyorsunuz ama bütün bunların nihayetinde diyorsunuz ki ben kimim ki ya rabbi benim yaptıklarım nedir ki bana vermiş olduğun şu göz nimetinin binde biri bile olmaz olamaz benim yaptıklarım sonra ben bu mülkten bir şeyler veriyorsam beni bu dünyaya yoktan var edip gönderen sensin bana bu elleri parayı kazandığım bu elleri varan veren de sensin bu aklı, hesabı yapıyorum, veren sensin ya Rabbi. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Rızık olarak onlara verdiklerimizden, onlar infak ederler. O halde mülk senin, senin mülkünde, senin mülkünden veriyorum ya Rabbi. Dünyadan ben ayrılacağım, ayrıldığım zaman bunlar geride kalacak, artık kabre girince ben bu mağazaya, ben bu fabrikaya müdahil olamam. O halde ben bu dünyaya geldiysem ve bu dünyadan giderken dünyada kazandıklarından hiçbirini yanımda getiremiyorsam bütün bunların hakiki sahibi sensin ya Rabbi. Bu ne büyük bir şeref ki, bana iman da verdin, mal da verdin. Senin yolunda, senin mülkünden veriyorum karşılığında ecir, sevap kazanıyorum. Ben bunlara layık değilim Allah'ım diyorsun. Allah yolunda cihad ediyorsun. Ama şöyle demiyorsun, ne güzel konuştum, ne güzel yazdım, ne güzel anlattım. Sana dili veren kim? Aklı veren kim? İdraki veren kim? O halde diyeceksin ki, Ya Rabbi, aklım, dilim, lisanım, nelerim varsa, Hepsi senin davana amadedir yarabbi, emrine amadedir yarabbi. Onları anlatmaktan, İslam'ı anlatmaktan, emirlerini duyurmaktan başka bir ödev kabul etmiyorum yarabbi diyorsun. Ama her ibadetin sonunda sende bir pişmanlık hali, sende bir nedamet hali var. Ben bunların hiçbirine layık değilim ya Rabbi diyorsun bu nimetlere. Bu ibadetleri yaptım ama bunları doğru da yapamadım. İçinde şu kadar kusur var, şu kadar hata eksik var diye hep böyle kusurlarını arz ediyorsun. Allah Teala'dan o kusurlarla beraber o ibadetlerin kabulünü istirham ediyorsun. Böyle yaparsak inşallah bu ömür sermayesi içerisinde ameli salih olarak yapmış olduklarımız Allah Teala katında makbul olur. Dördüncüsü kardeşlerim, dünyada yaşıyoruz. Bazen çaresiz kalıyoruz. Her tarafımızdan aziyet bizi kuşatıyor. Bu karanlık gecenin sabahı ne zaman diyorsunuz? İnleyen Müslümanlara bakıyorsunuz şey yapamıyorsunuz, öfkeniz kabarıyor, Müslümanlara anlatamıyorsunuz, diyorsunuz ki, en azından Müslüman kadınların evine, Çinli kafirleri koyan bu Mao'nun katil devletinin malını almayalım. Birisi oradan bağırıyor, diyor ki, bu mümkün müdür? diyor. Bunu sen neden bana söylüyorsun? Devlete söylesene, diyor. Kardeşim, ben Allah'ın bir kuluyum. İslam'a göre ne yapmak gerekir, mümin kardeşlerime onu söylüyorum. Gücüm yettiği kadar da yapmaya çalışıyorum. Yarın Sırat Köprüsü'ne vardığımız zaman çaresiz kalan o Müslüman kadınlar Arakan'dan, Türkistan'dan gelecekler. Ya Rabbi diyecekler. Şu Müslümanlarla ben aynı devirde, aynı çağda yaşadım. Ama benim evim cehennem gibiydi. Bunların gündeminde benim evim yoktu. Sana şikayet ediyorum ya Rabbi dediğinde Sen Allah Teala'ya Ben bu kadın için fert olarak şunu yaptım. Ne söyleyebilirsin? Ben sana Allah için bunu hatırlatıyorum. Kardeşim Ben bilmem o ne yapıyor, şu ne yapıyor, bu ne yapıyor. Kimsenin amel defterini tutmuyorum. Buradan söylüyorum, sana diyorum ki, sana söylerken kendime söylüyorum, ey Müslüman diyorum, Allah Azze ve Celle sen önce kendin hesabını vereceksin, kendin ne yaptın? Allah için ne yaptın? Ümmet için ne yaptın? Eğer onu söyleyen Müslümanlar, sen onu bana söyleme diyor ya, eğer o bunu yapsa, o Çin kafirinin malını almasa, öteki almasa öteki almasa bu ülkede 40 milyon şuurlu Müslüman olsa alem İslam'da 500 milyon şuurlu Müslüman olsa 500 milyonluk bir pazarı kaybetmek demek Çin'in omurgasına öldürücü bir darbe indirmek demektir Allah'ın inayetiyle. Onun için sen kendini az görmeyeceksin kardeşim sen adımını Allah için atacaksın. Ben atacağım sonra Allah Teala bize imdad edecek. Onun nusreti bu ümmet için bu çağda bu asırda tecelli edecek. Biz bir çağda bir asırda yaşıyoruz. Aziyetler var, bela, musibet, yağmur gibi üzerimize sağanak sağanak yağıyor. Ama asla yese düşmüyoruz. Asla Müslümanlarda umutsuzluk yok, hep ileriye bakıyoruz, yarınlara bakıyoruz. Nasıl Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'de, o sokaklarda, sokaklar yüzüne kapanırken, kapılar yüzüne vurulurken, Peygamber aleyhissalatu vesselamın ileride Medine'yi görerek, geleceği görerek, hicreti görerek, İslam devletini görerek Peygamber Aleyhisselam nasıl yürüyorsa sen de o imanla o aşkla yürüyeceksin. İnnehum lehumul mansurun <gülüyor> ve inne cundena lehumul galibun. Allah'ın ordusu mutlaka ve muhakkak galip olacak. Kardeşlerim Ezan-ı Muhammediyeyi bu topraklarda Türkçe okutmuşlardı. Yani camilerde minareleri dar ağacına çekmişlerdi. Bunlar yapmışlardı. Eğer milletimiz o gün şöyle demiş olsaydı artık bu iş bitti. Her şeyi kaybettik. Çekilelim evimize, ağlayalım deselerdi 50 yılına varıldığı zaman Ezan-ı Muhammediye 50'lerde tekrar Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunmaz. Onlar yıllarca Tan uluduru duydular, ağladılar, gözyaşı döktüler ama hep biliyorlardı ki ne en yutfiu nurallahi bi afahihim ve ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu wa law kafirun. Kafirler kerih görse de Allah azze ve celle mutlaka nurunu tamamlayacak. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ama Allah nurunu tamamlayacak. O halde Ezan-ı Muhammedi'ye dönecek. Ha nerede? Ayasofya'yı müze yapmışlardı. Onun bir adım ilerisi onu kilise yapmaktı. Onun için kiliseye ait olan eserleri kırdılar alçıları, onları gün yüzüne çıkardılar. Ama yeniden Ayasofya'mız Allah Teala'nın inayetiyle yeniden cami oldu. Yeniden Müslümanlar onun saflarında toplanacaklar, omuz omuza duracaklar. Allahu Ekber diyecekler. O halde kardeşlerim, ömür sermayesini bir Müslüman değerlendirirken, ne kadar acılar, ne kadar ızdıraplar olursa olsun, asla Müslümanlar umutsuz olmayacaklar. Biz Söğüt'te, alem-i İslam, daldığı gün, Moğollar, Haçlılar, Anadolu'yu yaktığı, yıktığı gün Söğüt'te Muhammed Ertuğrul Gazi'nin ocağında Cihan Devleti'nin planlarını kurmuştuk Allah'ın inayetiyle eğer biz yeniden bütün varlığımız bütün mevcudiyetimizle Hazreti Kur'an'a dönersek Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönersek birileri konuşsunlar birileri hayal desinler yeniden biz alem İslam'da yeniden bütün mazlumların hesabının sorulacağı bir cihan devletinin projelerinin hayaliyle Müslüman gençler yaşıyorlar olacak bu yeniden Ayasofya'nın zincirleri nasıl kırıldıysa Allah'ın inayetiyle nasıl olduysa İslam'ın aleyhine atılan bütün imzalar Allah nurunu tamamlayacaksa, o imzalar gün gelecek, hepsi hükümsüz olacak kardeşlerim. Zalimlerin saltanatı bir gün son bulacak. Olacak bunlar Müslüman gençler hayayı, İslam'ın kızları iffeti kuşanırlarsa, dün Mekke-i Mükerreme'de, Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm, insanlığı kurtaracak o büyük cihan devletlerinin hayallerini nasıl kurdular? Ebu Ayyub el Hazretleri ta oralardan İstanbul önlerine nasıl geldi? Hangi iradeyle geldi? Allah Teala onların iradelerini muvaffakiyet, zafer, nusretle bereketlendirdi ise bu çağın Müslümanları, ömür sermayelerini değerlendirirken, kıymetlendirirken asla umutsuz olmayacaklar. Asla onlar yese düşmeyecekler. Çalışacaklar. Bana ne düşüyorsa ben onu yapacağım kardeşim. Ne yapabilirim ben? Ders okuyorum. Kardeşlerimle, yenden Yemen'den gelenlerle ders okuyorum. İşte anlatmaya çalışıyorum. Yaşamaya çalışacağım bir Müslüman olarak. Yazmaya çalışıyorum. Öteki kardeşim ticaretle meşgul oluyor. İslam müesseseleri ayakta tutabilme diye onun da bir derdi var. Öteki kardeşim bağında bahçesinde evine helalinden bir rızık getirecek. Helal rızıkla büyüyen bir çocuk Allah'a ihanet etmez. Onun yoluna ihanet etmez. O evde bir kadın var o da köyde hayvanlarıyla meşgul oluyor. Evine, eşine nafaka temininde katkıda bulunuyor. Sabah evinden eşi ayrılırken, evinden ayrılırken aman ha diyor amelilik yapıyorsan sokakları temizliyorsan o mesaini doldur hakkını ver biz açlığa dayanırız ama cehennemin ateşine dayanamayız. Evimize haram lokma getirme bey diyen kadınlar, o kadınların elinde, o kadınların evinde geleceğin fatihleri büyüyecek Allah'ın inayetiyle. Allah nurunu tamamlayacak kardeşlerim. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimle daha sonra sizler üzerinde tesirini harika eylesin. Estağfirullah ve etubu rabbil alemin.